Onlarla mücalese etme, bir arada bulunma, onlarla arkadaş olma ve onları sevme. Ve talep ziyaretihim veya ve talebu ziyaretihim ve dua'u minhum onları ziyaret etme konusunda ısrarcı olma ve dua minhum onların duasını isteme ve ziyaretu'l mawaadi'il güzel yerlerde bulunma bahsi. Burada İmam Nevi revahihullah bizlere şunu zikrediyor. Diyor ki hayır sahibi insanlarla beraber olun. Yani iyi insanlarla arkadaşlık edelim. Salih kimselerle yan yana olun. Arkadaşlarınız, dostlarınız sizlerle beraber aynı mecliste bulunan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 Küba'ya gitmek gibi aynı, bizim şehrimizi ziyaret etmek, o beldelere gitmek, günahlarından arınmak istiyorsan, hatta kitaplarında diyor, yani yere Kuba'ya gidip diyor niye o kadar uzaklara gideceksin? Gel diyor, falan cennet etrafında ne yap? Yedi kere dön, bunu söylüyor Bu delil olarak da işte diyor ki bakın Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> Musa Aleyhisselam'ın kısası var, hazırıyla. Bu kısa bizim delilimiz diyor, ama halbuki o kıssada. onlara bir delil yok. Onlar gidiyorlar, elinden öpüyorlar, ayağından öpüyorlar, ayağına secde ediyorlar. Adam konuşmuyor şey, Sukut halinde susuyor, nazar ediyor, bakıyor. katlerine ne yapıyor onların? katlerine nur veriyor, feyiz veriyor. Bereketler onun şeyhin alnından çıkıyor, onlara gidiyor. Delil ne? Delillerden bir tanesi de bu kısa hiç alakası yok. Oysa Aleyhisselam diyor ki kızlara,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 Fakat <gülüyor> ki Şeyh Albani banī Allah diyor ki bu İmam Nāvi'nin zikreti lafız değil de şu lafız böyle diyor: "Ma <gülüyor> abki anla, akonu ağlam. Ağlama mın sebe, sebebi. Bunu bilmemek değil. Yani biliyorum Allah katında Peygamber'in için Allah katında olanlar daha hayırlı şeyler." Lakin ebki en-vahyi kad inqata'a min as-sama. Diyor ki ağlamamın sebebi gözyaşlarımın sebebi vahyin diyor gökten ne bulması kesilmiş olması. Yani gök ile yerin irtibatı ne yapıyor? Bu manada kesil kesiliyor. Fehayya jatehuma ala al-buka fa ja'ala yabki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 ziyaret etmek isteyen kişinin yoluna. Felemma ata alayhi qala Melek tabii ne yapıyor? Geliyor bu zata. Diyor ki nereye gitmek istiyorsun? Nereye gidiyorsun? Qala uridu akhali fi hadhihi al Diyor ki şu köydeki şu beldedeki bir kardeşimi ziyaret etmeye gidiyor. Qala hal laka alayhi min ni'metin?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 غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللّٰهِ Yalnızca onu ne yaptım? Allah için sevdim. Kardeşimdir. فَإِنِّي رَسُولُ Diyor ki melekte bunun üzerine. قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكِ Ey adam, bil ki ben Allah'ın, Allah tarafından sana gönderilen bir elçiyim. Bir meleğim. بِأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَبَّكَ kama أَحْبَبْتَهُ fi".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 Bu ziyaret edene, hasta ziyaretinde bulunan, kardeşin ziyaret edene. Ve tâbe yürüdüğün yol senin ne güzeldir. Ve tebevvvâ'te minel cenneti menzile. Ve cennetteki yerine hazırlan. Hazırlandın. Yani cenneti hak ettin. Yani hasta ziyaretinin, bir Müslümanın kardeşini ziyaret etmesinin, Allah için ziyaret etmesinin ezri çok büyük. Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor.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 diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Ali radıyallahu anh'ın nakletti hadisi. Diyor ki, Semih tu sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Ma min muslimin yaudu muslimen gudveten illa sallâ aleyhi sebûne elfe melek hattâ yumsi. Bir Müslüman, Müslüman kardeşini sabahleyin hasta kardeşini ziyaret ederse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 İnsana benzer. Demirci, hani demirci ateşine ne yapar? Eskiden hala öyledir. Eski böyle geleneksel demirci falan. körük vardır. Onu böyle sürekli ne yapar? Hava pompalar. Hava üfledir. Ateş ne olsun? Kor olsun. Artsın. O demiri bükücek. Diyor ki mesela. iyi arkadaş kokucuya benzer. Koku satan kişiye benzer. Kötü arkadaş da kime benzer? Böyle körük üfleyen çörük de havabasan adama benzer. Fahamlu Miski, İma an yuhdiye koku sahibi olan kokucu olan kimse ya sana ne var koku verir. İma an tabtâa minhu, yani sen ondan satın alırsın koku. İma an tejde minhu riha an Yani eğer sen ondan koku satın almazsan, oza na koku vermezse en düşük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 Çukura çeker. Kötülüğe götürür. Diyor ki Aleyhisselam, Vesselam, faz din teribet yedek. Dindar olanı seç. Ve bu şekilde ne yap? Sen elin toprağa değsin. Yani huzura kavuş, rahata kavuş. Mutlu ol. i̇bn Abbas rivayeti. قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem le Cibril. مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَزُورَنَا اَكْثَرَ Aleyhissalatü Vesselam ile diyor ki bizi ziyaret ettiğinden daha fazla niye ziyaret etmiyorsun? Niye gelmiyorsun? Ne diyor Aleyhissalatü Vesselam? Melek düşünebiliyor musunuz? Melekle beraber olmak, onunla konuşmak, ondan bir şeyler almak Aleyhissalatü Vesselam daha çok istiyor. Hayır var orada. Ne diyor Melek? Cebrail şu ayet okuyor. O mâ netenezzelu illâ bi emri Rabbik. Bizden ancak Rabbinin emriyle ineriz. لَهُ مَا بَيْنَ اَيْد۪ينَا önümüzdeki, وَمَا halfena <خَلْفَنَة> ardımızdaki, ve bunların arasındaki her şey, O'nundur. Yani melek bile kulluğunu orada ne yapıyor? İfade ediyor. Ya biz Allah'ın kuluyuz. Allah'ın görevlendirmesiyle iniyoruz. Bu hadis de Bukhari'nin rivayetlerinden. 7. hadis Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال,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 diye bir kontrolde bulunun. Bu hadisi Ebu Davud ve Tirmiz'in rivayeti. Dokuzuncu hadis Ebu Musa Eş'ali radıyallahu <gülüyor> anh Annen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ahirette de böyle olacak. Sen kim seviyorsan ona ilhak edileceksin. Onunla beraber olacaksın. Ve bir rivayette sallallahu aleyhi ve sellem: "الرجل يحب القوم ولما يلحقهم." Bir adam şu kavmi seviyor ama henüz onlara katılamamış yahut da falanca kavim göçmüş gitmiş. Ama bu insan onları seviyor. Diyor ki Aleyhisselam: "المرء Kişi sevdikleriyle beraberdir. Sen peygamberi seviyorsan, ashabını seviyorsan onlarla berabersin.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 11. hadis İbn Mesud'dur radıyallahu anh. "Kâl ce'a rajulun ila rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kâl ya rasulullah keyfe taqulu fi rajulin ahabba qauman ve lem yalhaqihim?" Kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem "El mer'u ma man ahabba." Demin okudunuz hadis. 12. hadis Ebu Hurayra hadisi. Anennebi sallallahu aleyhi ve sellem kâl "Ennasu ma'âdin, İnsanlar diyor Aleyhissalatu vesselam insanlar madenlerdir. "Kema'adiniz zahabi vel fiddah." Altın ve gümüş madenleri gibi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 Yani ruhlar birbirlerini tanırlar. Daha önceden. Ve ma minha 'telef. Böyle birbirleriyle tanışan, birbirlerinden maruf gören ruhlar 'telef. Birbirine ne var? Sınır. Ve ma tenakera minha. Birbirlerini tanımayan, birbirlerinden münker gören, kötü şeyler görenler de 'telef. Sürekli geçimsizlik olur. Ravahu muslim. muslim.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 Türkiye'de Veysel Karani diye bilmiyor biliyorsunuz. Diyor ki İbn-i Cabir Kâne Ömer İbnül i Kattab radıyallahu anhu İzâ ete aleyhi emdâdu ehlil Yemen se'elehum Ömer İbnül i Kattab Medine'ye Yemen'in yardımcı bölükleri geldiği zaman o askerlere, o insanlara sorardı. Derdi ki ''Efikum Uveys ibni Amir'' Aranızda Uveys var mı? Tabi Ömer tanımıyor radıyallahu anh. Uveys'i. Uveys, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşayıp onu göremeyen, bunlara mukadram deniyor, mukadram. Annesine itaat etmesiyle bilinen, tanınan birisi. Niye Ömer radıyallahu anh bu adamı soruyor sürekli? Ne var? Az sonra hadiste göreceğiz. Hatta ete ala uyesin radıyallahu anhu uyesin. Fakat Allahu anta uyesi ibnu Amir. Ömer radıyallahu anhu uyesi yana geliyor. Diyor ki sen misin Diyor ki sen misin Amir? Fakat Allahu nâm. Diyor ki sen misin uyesi ibnu Amir? Fakat soruyor acaba aynı övesten mi bahsediyoruz? Murat kabilesinin Karan, yani Karne diyoruz ya. Karan kabilesinden misin? Qala nam. Diyor ki Oeys evet, oradanım. Diyor ki "Fekane ke baras." Fekane ke baras. Sende deri hastalığı var mıydı? Cilt hastalığı? "Fambere te minhu illa mawdi'a bu hastalık sende iyileşti. Şifa buldun ama bir dirhem para miktarı sende o, o hastalığın hala izi var mı? Ömer Rada <gülüyor> sürekli ne yapıyor? Sürekli soruyor. Kale naam Kale leke validetun Annen var mı? Anan var mı? قال <gülüyor> نعم Diyor ki Ömer, semaettur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam'a, "Yüklü. Ömer diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem işte derken işittim. deme. Yükle. <coughs> <coughs> Aliyukum Uyaysı bin Uamir, ma emdade Ahal Yeman, min murad, thumma min qaran, kana bhi barasun, f barae minhu illa mouda dirham,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 Aber dedi ki: "Oysa e, nereye gitmek istiyorsun?" Qala el-Kufa. "Qal ala aktubu laka ila amiliha." Oysa diyor ki: "Kufa'ya gitmek istiyorum." Aber diyor ki: "Oranın valisine yazayım da bir şeyler, seni karşılasınlar. Sana ilgi, ilgi göstersinler." Diyor ki: "Qala ekunu fi gubara'i'n-nas uhibbu ilayya." Fakir insanlarla birlikte olmak, fakir olarak yaşamak diyor. Ben benim isteğim. Ya istemiyor.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 Ömer bu adama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu hadisi naklediyor. Az önce söylediğimiz lafızlarıyla, bu adam Uways'e geliyor.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 أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر كما تقول